548. konu, İbni Ömer'in savaşanları iki kısma ayırması, insanlar savaşta iki kısımdırlar, bir kısmı çokça Allah'ı zikretmek ve zikrettirmek için, yürüyüşte fesattan korunmak, arkadaşa yardım etmek, mallarından en güzelini Allah yolunda infak etmek için çıkmışlardır, onlar dünya malını kazanmaktan ziyade, dünya malını Allah yolunda harcamaktan sevinç duyarlar, bir savaşa katıldıklarında savaş alanında Allah'ın, kalplerinde bulunan en küçük bir şüpheye ve Müslümanlar hakkında önemsiz bir kötü niyete muttale olmasından haya duyarlardı. Ganimet mallarından bir şeyler çalma imkanlarına sahip olduklarında kalplerini ve amellerini bundan tertemiz tutarlardı. Şeytan onlara fitne vermeye, kalplerini yaralamaya muktedir olmazdı. İşte bunlardır ki, Allah kendi dinini onların eliyle üste çıkarır ve düşmanlarını mağlup eder. İkinci kısma gelince, onlar ne Allah'ı anar, ne de anılmasını isterler, fesat ve bozgunculuk yaparlar, mallarını ancak zoraki bir şekilde sarf ederler, mallarından sarf ettiklerini bir borç imiş gibi görürler, şeytan bunu daima onlara hatırlatır, bir savaşa katıldıklarında en geride ve niyeti kötü olanlar arasında olurlar, dağ başlarına sığınır, savaşın sonunu beklerler, Allah Müslümanlara zafer verirse, herkesten çok yaygara koparır, türlü yalanlar uydururlar, ganimetten çalma fırsatı bulurlarsa hiç çekinmeden bunu yaparlar, şeytan onlara, bu ganimet malıdır, der, Allah onlara bolluk verdiğinde azarlar, bir darlığa düştüklerinde de şeytan onları zengin olma ihtirasıyla yoldan çıkarır, İşte bunlar, sadece cisimleriyle müminler arasında bulunurlar. Fakat niyetleri ve işleri onlarınkinden tamamen ayrı olduğu için Allah onları kıyamet günü müminlerden ayırır.